Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicilere, ilmahal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde gıdalarla ilgili, beslenme ile ilgili dinimizin temel hükümleri, temel yaklaşımlarını açıklamaya başlamıştık. E, bu çerçevede helal beslemenin önemine e, ve bu e, bunun esas unsurunu teşkil eden gıdaların helallik ve haramlığına dikkat etmenin, Müslüman birey açısından ne kadar önemli olduğuna değinmeye çalışmıştık. Ayrıca bu çerçevede birçok dinlerin, kültürlerin gıda meselesine, beslenme meselesine önem verdiğini ama İslam dininin de bu konuda özel bir hassasiyetin olduğunu söylemiştik. Hatta gerek Kur'an-ı Kerim ayetlerinden gerek Hz. Peygamber'in beyan ve ifadelerinden yani helal beslenmenin insanın kişiliğiyle, kimliğiyle ee, ve e, dini, e, dini tutum ve davranışlarıyla da çok yakından ilgili olduğunu e, belirtmiştik. Bu konuda da bazı ayet ve hadislerden örnekler vermiştik. Yine bir önceki e, bölümümüzde bu helal ve haram gıdaları beslenmeyi belirleme konusunda gerek Kur'an-ı Kerim'de genellikle e, sünnette bir takım ilge, ilkeler, sınırlandırmaların bulunduğunu söylemiştik. Ama esas olanın birçok alanda olduğu gibi, genel anlamda helal ve haramlarda olduğu gibi esas olan şeyin helallik olduğunu, biz bir şeyin gıda ve beslenmeyle ilgili haram ve yasak olduğuna dair bir delil bulmamız gerektiğini, bir delil bulunmadığı durumlarda da onun helal olduğunu söylemiştik. Peki bu delil çerçevesinde, yani bir şeyin haram olduğu konusunda ya da yasak olduğu konusunda, Mutlaka dini kaynaklarımızda bir delilin bulunması gerektiği çerçevesinde bu deliller nerelerde bulunabilir? Elbette dinimiz de bu alanlarda bazı yasaklar, bazı kısıtlamalar getirmiştir. Demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de sınırlı sayede bazı gıda maddeleri yasaklanmıştır. E, sünnet de bunları hem teyit etmiştir hem de bunlara ilave bazı yasaklar getirmiştir demiştik. Gıda maddelerini e, bir önceki bölümümüzde böyle cansız maddeler bitkisel gıdalar, hayvansal gıdalar şekilde üç temel gruba ayırmıştık. Ve öncelikle de bu beslenmenin temel unsurunu teşkil ettiği için hayvan kökenli gıdalar konusuna değinmeye başlamıştık. Ve demiştik ki bir sonraki bölümümüzde bu konuda Kur'an'da sünnette yer alan bilgileri, kısıtlamaları, beyanları sizlerle paylaşmaya çalışacağız demiştik. Evet değerli izleyenler, Kur'an-ı Kerim'de yenmesi e, haram kılınan e, hayvan kökenli gıdalar temelde dört ana madde halinde sayılmaktadır. Ama daha önceki bölümümüzde de ifade ettiğimiz gibi yani öyle bir e, tarzda, öyle bir üslupla bunlar beyan ediliyor ki yani sadece bunlar vardır gibi yani bunların dışındaki şeylerin helal olduğuna yani yasak olmadığına en az da bir vurgu yapacak şekilde ifade edilmektedir. Yani bu şekilde bu dört ayrı madde, Kur'an-ı Kerim'in ikisi Medi Mekke'de, ikisi de Medine'de nazil olan dört ayrı e, ayette de tekrar edilmiştir. Yani bu da bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Mesela bu ayetlerden bir tanesinde e, e, Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnnema harrama aleykumun meytete veddama ve rahmel hınziri ve ma uhille bihi ligayrillahi. Fmaniz durr, bağın, ve laa'adın, fala ithma aliy. İnnallah Gafur rahim Allah size yalnızca murdar eti, yani meyteyi, meyte murdar et, leş anlamına geliyor, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olan şeyleri e, haram kıldı. Ama e, kim e, zorda kalırsa e, bir haksızlığa e, sapmamak kaydıyla ya da sınırı aşmamak kaydıyla Kendisine bir günah yoktur diyor bu ayeti keremede. Devamında da biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir buyuruyor. Ee, Tabi bu e, dört tane madde dediğim gibi başka ayetlerde de bunlar tekrar ediliyor. Şöyle bir e, madde madde tekrar burada e, netleştirecek olursak birincisi meytedir meyte ne demek değerli izleyenler? Yani kendiğinden ölmüş. Yani usulüne uygun bir şekilde kesilmemiş hayvan etine biz meyte diyoruz. Buna leş derler, murdar derler. Yani değişik şekillerde ifade edilebilir. Ama Kur'an ve sünnetteki ifadesi meytedir. Yani dini usule, bu dini usulün dini kesim usulüne riayet edilmeden, gözetilmeden ölmüş olan hayvanlara biz meyte adını veriyoruz. Bir başka ayette bu meytenin örneklerine yer veriliyor. Çeşitli şekillerde örneklerine yer veriliyor. Mesela diyor ki bu ayette yani Maide suresinin 3. ayetinde boğulmuş, bovulmuş yani sert bir cisimle vurularak öldürülmüş. Yüksek bir yerden atılarak ölmüş. Ya da düşme sonucu yani yüksek bir yerden atılma ya da düşme sonucu ölmüş. Yırtıcı ya da pençeli hayvanların öldürüp parçaladığı yani bu şekilde Ölmüş olan hayvanların etinin de yasak olduğu belirtiliyor. Yani dikkat edecek olursak aslında bunlar meyte kapsamında. Meytenin değişik şekillerde örneklerine yer verilmiştir. Ya yani bunlar sayı olarak fazla bile olmuş olsa meyte kapsamında olduğu için yine de Kur'an-ı Kerim'deki temel hayvan kökenli gıdaların dört maddeyle sınırlandığı gerçeğine bu aykırı değildir. Yani burada meyte ve bu örnekler ...usulüne uyulmadan, usulüne uygun bir şekilde boğazlanmadan ölmüş olan hayvanları ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de, yani bu ayet-i kerimede yasaklanan hayvan kökenli ürünlerden bir tanesi de kandır. Bazı yerlerde eddem diye geçer ama bazı ayetlerde dem mesfuh olarak geçmektedir. Yani akıtılmış kan demektir. Yani bu şu anlama geliyor... Eti yenen hayvanlar isterse eti yensin, ister eti ki burada eti de ilgilidir tabii ki öncelikle. E, canlı veya ölü hayvanın vücudundan akıp ayrılmış olan kandır. Yani vücuttan ayrılmış olan kanlara biz akıtılmış kan adını veriyoruz. Niye böyle bir ayrımda bulunuyoruz? Hani hayvanın Bazen işte ciğerinde, dalağında, bazı yerlerinde, etin içerisinde ufak tefek kanlar kalmış olabilir. Hani onlar değil, onlar kastedilmiyor. Vücuttan, hayvanın vücudundan akıtılarak dışarı çıkartılmış olan kandan bahsediliyor. Tabii günümüzde hani bu kanın doğrudan bir gıda maddesi olarak yenmez söz konusu değil ama cahiliye döneminde bu yenildiği gibi günümüzde de bazı kültürlerde bu şekilde kanla beslenen, insanlar vardı. Dinimiz bunu kesin bir şekilde reddetmektedir, yasaklamaktadır. Bir başka önemli bir haram, yasak, hayvan kökenli yasak ki bu aynı zamanda Müslümanlığın alameti i farikasıdır. Yani Müslüman olmanın e, sembolik unsurlarından bir tanesidir ki o da domuz etidir. Kur'an-ı Kerim'de az önce okumuş olduğum ayette ve diğer ayetlerde de e, tekrarlandığı gibi açık bir şekilde domuz etinin yani lahm-ül hınzir açık bir şekilde haram olduğu belirtilmiş e, oluyor. Hatta değerli izleyenler Kur'an-ı Kerim'de Yasak olduğu net açık bir şekilde ismen belirtilen tek hayvan da aslında domuzdur. Yani domuz e, hayvanıdır. E, domuzun tabii ki sadece eti zikrediliyor ama e, ve diğer ürünleriyle hem etinin hem de diğer ürünleriyle beraber e, bütün cüzlerinin bütün unsurlarının haram olduğu konusunda İslam bilgilerinin ittifakı vardır ki bu domuzla ilgili ayrıca bir bilgi vereceğiz. Yani günümüzde de bazı noktalardan önem arz ettiği için bu konuyla ilgili ilerleyen bölümlerimizde ayrıca bilgi vermeye çalışacağız. Yine bu ayet-i kerimede e, yasak edilen e, önemli yani haram kılınan önemli e, hayvan e, kökenli gıdalardan bir tanesi de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlardır. وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ Yani Allah dışında başka şeyler adına kesilenlerdir. Bu değişik üsluplarda başka ayetlerde de tekrar edilmektedir. Bu da çok önemli çünkü dinimiz daha önce inançla ilgili konularda açık bir şekilde belirtmiştik Allah'a inanç konusuyla ilgili. Tevhid inancına sahiptir. Yani dinimizin en önemli özellik inanç esaslarından bir tanesi de tevhid, tevhid ilkesidir. Yani bu e, şirke karşı e, İslam dininin çok kesin ve net bir şekilde e, tavır aldığını gösteriyor. Ve bunun göstergesi olarak da e, hayvanların e, yani helal olan hayvanların da e, Allah'ın adıyla kesilmesi en azından Allah'ın dışındaki başka varlıklar adına kesilmemesi e, gerekiyor ki. Yani burada öncelikli olarak tabii ki putlar namına kesilen hayvanlar e, söz konusu ediliyor. Burada tabi hayvan kesilirken besmelen yani tesbiye dediğimiz besleme, besmelenin de önemi ortaya çıkıyor. Yani bu konuda fıkıh mezheplerinin, fakirlerin farklı farklı kanaatleri var. Yine ilerleyen kısımlarda bu konuyu da ayrıca ele alacağız. Yani biz burada sadece Kur'an-ı Kerim'deki yasaklar bağlamında kısaca ele aldığımız için bunun ayrıntılarına belki daha sonra girmiş olacağız. Şimdi değerli izleyenler gördüğümüz gibi yani Kur'an-ı Kerim'de Hayvan kökenli gıdalar sadece bu dört nesne ile, dört gıda ile sınırlandırılmıştır. Hazreti Peygamber'in sünnetine baktığımızda aslında bu şeydeki, ayetteki yasaklamaları teyit eden, yani onları yasak olduğunu tekrar eden, o konuda hassasiyet göstermemizi bizden bekleyen ifadeleri var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama bunların dışında da yine bazı hayvansal gıdaların, yasaklandığını görüyoruz. Tabii hani bu yasaklık kimi zaman haram olarak değerlendirilebilir ya da kimi mezhepler tarafından haram olarak değerlendirilebilir. Kimileri tahrimen mekruh der, kimileri başka düzeylerde diyebilir. Ama önemli olan Hazreti Peygamber'in bunu e, yeme e, yemeği yasaklamış bulunmasıdır. E, Hazreti Peygamber'in bu yasaklamaları birazdan yani Kur'an-ı Kerim'de daha önce de atıfta bulunduğumuz yani Hazreti Peygamber yani Peygamber e, o müminlere e, tayyibatı e, helal kılar, habaisi de haram kılar ilkesini bir açılımı niteliğindedir. Tayyibat ne demekti? Değişik vesilelerle açıklamıştık. Tayyibat güzel, hoş olan, iyi olan, zararsız olan anlamına geliyordu. Habais ise yani pis olan, necis olan, kötü olan, yani insana tiksinti veren, e, e, e, iğrenç belki de e, bu anlamda varlıklar, nesneler anlamına geliyordu. İşte Hz. Peygamber'in bu ayetteki bu açıklamaya uygun olarak, habaiz kapsamında olarak yasakladığı bazı şeyler vardır. Yani doğrudan doğruya yasakladığı bazı şeyler var. Dolaylı olarak da yasakladığı şeyler var. Mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de olmadığı halde yani net bir şekilde açıkça belirtilmediği halde bu bağlamda yasakladığı en önemli hayvan grubu kesici dişleriyle avlanan ve kendini savunan yırtıcı kara hayvanları ve aynı şekilde pençeleriyle avlanan ve saldıran yırtıcı kuşların etleridir. Yani Hz. Peygamber sahih hadislerde bu şekilde hani azı dişleriyle ağzının kenarlarında dişleri olup onlarla parçalayan yırtıcı kara hayvanlarının ve aynı şekilde yırtıcı kuşların işte bu Akbaba gibi, Şahin gibi, Doğan gibi yani bunların etlerinin e, yasakla, e, yasakladığını ifade eden sahih hadisler bulunmaktadır. Bir başka e, rivayette de yine Hazreti Peygamber'in bir başka hayvan grubunu yani evcil eşeklerin etlerinin yenilmesini yasakladığını e, görüyoruz. Tabii bunun çok değişik yorumları olabilir ama yani bize gelen rivayetlerde ve fakihlerin de genellikle e, haram ya da yasak ya da tahrime mekruh olarak algıladıkları e, bu yasak konusunda yani Evcil eşeklerin haram olduğu konusunda da büyük bir ittifak halinde olduklarını, bir uzlaşı içerisinde olduklarını görüyoruz. Ama tekrar ediyorum Hz. Peygamber'in bu yasaklarını bazı mezhepler haram telakki etmekteler, haram olarak de değerlendirmekteler. Bazıları ise bunların tahrimen mekruh ya da kerahat kapsamında değerlendirdiklerini görüyoruz. Yani burada genel bir tutum olarak Şafii ve Hanbevilerin e, haram yönüne ağırlık verdikleri, Hanefi ve Malikilerin ise daha çok kerahat yaklaşımını ön plana e, çıkardıklarını görüyoruz. Ama yani burada dikkat etmemiz gereken nokta, yani buradaki e, kerahatin yani mekruhluğun, daha ziyade tahrim-i mekruh olduğunu da bilmemiz gerekiyor Hanefiler bakımından. Tabi Malikiler e, bu konularda e, onların mekruh anlayışı biraz daha e, Hanefilerdeki tenzihen mekruha e, yakındır. Evet, e, yine e, değerli izleyenler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hayvan kökenli gıdalarla ilgili getirmiş olduğu bazı yasaklar ya da tutumlar diyelim. Hani bazen yasak demeyelim de aldığı tutumlar yani kendisinin yememesi mesela. E, her zaman bunun yasak olduğu anlamına da gelmeyebilir. Bazen Hz. Peygamber bir şeyden hoşlanmayabilir, onu yemeyebilir ama o yasak kapsamında olmayabilir. Dolayısıyla yani Hz. E, Peygamber'in her tutumunun, her tavrının, her sözünün yani bu gıdalarla ilgili yasaklayıcı, haram kılıcı, bunu sınırlandırıcı bir ilke olarak da algılamaması gerekiyor. Fakihlerimiz buna çok dikkat ediyorlar ve duruma göre de bunları yorumunu yapıp bize nelerin helal, nelerin haram olduğuna dair daha net bilgiler vermeye çalışıyorlar. Mesela hani bir örnek vermek gerekirse, hani bir olay var bu konudaki sözlerime biraz da ışık tutmuş oluyor. Abdullah bin Abbas ve Halit bin Vedat Hazreti Peygamberle Hazreti Peygamber'in eşi Zeyneb Meymunen'in odasında yemeğe oturmuşlardı. bu sırada sofra, yani yemek sofra kuruluyor ve sofraya kızarmış bir keler konuyor. Yani tabii bu keler bizim ülkemizdeki keler gibi değil. Daha büyük, irice, büyük bir şey. Allah Resulü bu keleri yemiyor. İbn Abbas radıyallahu anhu soruyor. Bunu yemek haram mıdır ey Allah'ın e, Resulü e, diyor. E, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hayır e, ama bizim taraflarda olmayan bir yemektir. Hoşuma gitmediği için de yemiyorum e, buyuruyor. E, Halit bin Velid e, bu olayla ilgili olarak şöyle diyor. Sonra diyor ben e, o yemeği önüme çektim ve yedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yediğimi görüyordu. Ama benim bana da bir müdahalede bulunmadı. Yani ben yemem, benim hoşuma gitmiyor. Yani benim dama, damak zevkime uygun değil. Ama siz yiyebilirsiniz anlamına geliyor. Biliyorsunuz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu tür şeyleri takrili sünnet kapsamına da girer. Ee, az önce belirttiğim gibi, yani İslam bilginleri daha önce ifade etmeye çalıştığım Kur'an'daki ve sünnetteki bu ayetler, bu naslar, bu ilkeler, bu ölçüler ışığında kendileri de yorumlamalara giderek, iştihat ederek hangi hayvanların etinin helal olduğunu, hangilerinin de yasak, yasak kapsamında olduğunu tek tek belirlemeye çalışmışlardır. Bu konuda da bazen teker teker, bazen de belli gruplamalara giderek fıkhi hükümleri ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu alanda... Bu naslarla beraber hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in son anlattığım e, ondan rivayet edilen bu kelerle ilgili rivayetten de anlaşılıyor ki sadece naslar değil yani bu yasak ya da helal olan gıdaların belirlenmesinde sadece naslar değil e, yani bu insanın tabiatı, e, çeşitli kültürlerin, e, efendim e, çeşitli e, kabilelerin, kavimlerin, e, toplumların mutfak ve yemek kültürlerinin, damak zevklerinin, mahalli ya da bölgesel örf ve adetlerinin, alışkanlıklarının, yeme alışkanlıklarının da etkili olduğunu burada görüyoruz. Yani bu durum bizim fakihlerin nelerin yasak, nelerin serbest olduğunu belirlerken de onların bu kanaatlerinde etkili olmuştur. Yani bazı maddelerin yasak ya da serbest olmasında o kültürel kodların, damak zevkinin, mahalli örf ve adetlerin de etkisi olduğunu görüyoruz. Daha sonra bunlara bazı yeri geldiğince bazı noktalarda atıfta bulunmaya çalışacağız. İşte bu ilkeler uşuna, yani yasakları böyle saymış olduk. Yani naslarda sınırlı olan şeyleri saymış olduk. Bizim fakirlerimiz bunları açarak helal olan, yenilmesi serbest olan gıda ürünlerini ...bizlere sunmaya çalışmışlardır. Biz de bunu, yani bu, bu bölümümüzde ve bundan sonraki e, bazı bölümlerimizde... ...önce kara hayvanları, e, sonra hem e, kara hem denizde yaşayan hayvanlar... E, ...ve suda yaşayan hayvanlar e, şeklinde gruplara ayırarak... E, bu, ...bunlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu Kur'an-ı Kerim'deki verilen, sündetteki verilen e, bilgiler ışığında etlerinin kesin bir şekilde helal olduğu konusunda ittifak edilen hayvanlar var. Bazı konularda çoğunluğun helal saydığı hayvanlar var. Bazıları da tartışmalı olan hayvanlar var. İttifak ve helal olarak kabul edilen hayvan grupları sığırlar, mandalar, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanlardır. Yani birinci sırayı bunlar almaktadır ki yani hayvansal gıdalar içerisinde belki merkezi yeri de bunlar işgal ediyor. Tabii bunun yanında evcil olmayan belki avlanma ile elde edilen geyik, ceylan, dağ keçisi, yabani sığır ve zebra gibi vahşi hayvanlar da yine helal kategorisinin ikinci sınıfını teşkil ediyor, yani ikinci kategorisini teşkil ediyor. Aynı şekilde pençeleriyle kapıp avlamayan ki bu şekilde olanların yasak olduğunu söylemiştik, güvercin gibi, serçe gibi, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl, turna, keklik, işte deve kuşu filan gibi kuşlar da yine helal, yani ittifaklı helal kapsamında değerlendirilen hayvanlardandır. Yani bunların helalliğini hem Kur'an-ı Kerim'de hani behimetül en'am ya da en'am kapsamında Kur'an'da açıkça helal olduğu belirtilmiş olan hayvanlardır bir kısmı. İşte koyun, keçi, inek, sığır filan gibi olanlar. Bir kısmı da yine genel helallik ilkesinden, hani yeryüzünde yiyiniz, içiniz, serbestsiniz anlamındaki ayetlerden, yine hani tayyibat kavramından bahsetmiştik. İyi, güzel, hoş, temiz olanların helal olmasından bahsetmiştik. Bu kapsamda mübah ve helal görülen hayvanlardandır. Özellikle bu e, geyik, e, e, dağ keçisi falan gibi bunlar, bunların helal olması da bunlara dayanmaktadır. Değerli izleyenler belirttiğim gibi yani bazı hayvanlar konusunda da genellikle fakihler ittifak etmişlerdir. Bazı ufak tefek noktalarda ihtilaflar vardır. Mesela domuzun Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde haram olduğu noktasında en ufak bir tereddüt yok. Onunla ilgili bilgileri daha sonra da vereceğiz ama bu domuz dışında e, fakihlerin çoğunluğu tarafından yani İslam bilgilerinin geneli ekseriyeti tarafından mekruh ya da e, yasak kabul edilen hayvanlar da e, şunlar. Yani büyük ittifak e, ittifak olmasa bile e, genel olarak yasak kabul edilen şeyler şunlardır. E, mesela evcil olsun veya olmasın yırtıcı hayvanlar. Yani daha önce Hazreti Peygamber bunları yasakladığını söylemiştik. Yani alt ve üst çenelerinde Uzun ve sivri dişleriyle avlanan ve kendilerini bu şekilde bu yolla savunan hayvanlar yasak kapsamındadır. Mesela kurt, aslan, kaplan, leopar, pars, işte maymun, sırtlan, köpek ve kedi gibi hayvanlar bu şekildedir. Benzer şekilde yine Hz. Peygamber'in hadisine dayalı olarak pençesiyle kaparak avlanan yırtıcı kuşlar, işte doğan, şahin, kartal, akbaba gibi hayvanlar da kesin bir şekilde yasak kapsamına girmektedir. Tabii, e, bu bunlar e, Hazreti Peygamber'in ifadelerine dayandığı e, için sünnet bunların yasaklığı sünnetle e, sabit olmuştur. E, Hazreti Peygamber daha önce de belirttiğim gibi yani şu, e, şu hadisine dayanarak bunları yasaklıyor. E, ağzının dört yanında uzun ve sivri dişleri olan hayvanların ve yırtıcı e, kuşların e, etlerinin yenmesinin yasak olduğunu e, belirtiyor. Ama bazı hayvanlarda var ki e, değerli izleyenler. Aslında yırtıcı değillerdir. Yırtıcı olduğu için değil ama hani habaist demiştik yani pis ve iğrenç kapsamında. Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'de bu şekildeki bu nitelikteki şeyleri de yasakladığını ifade ediyordu. Leş ve pis maddelerle beslenen mesela kuşlar var. Mesela kuzgun gibi karga gibi. Bunları özellikle Hanefi mezhebi ve bazı mezhepler. Buna helaldir diyenler de var ama bazı mezhepler bunları insan fıtratı almadığı için, bunlar tiksindiği için bunları yasak kapsamında değerlendirmişlerdir. Aynı gerekçeyle yılan gibi, fare gibi hayvanlar da yine tiksinti verdiği için yasak kapsamında değerlendirilmiştir. Yer altında ya da yerin üstünde yaşayan haşarat, böcekler, işte akrep gibi, arı gibi, sinek gibi, örümcek gibi böcek, tırtıl, meyve kurdu, kertenkele, kurbağa, salyangoz, köstepek gibi hayvanlar da yine bu e, tiksinti verici hayvanlar e, kapsamında yine yenilmesi uygun görülmeyen hayvanlar olarak gözükmüştür. Da bunların e, dediğim gibi yasak olması doğrudan doğruya kendileriyle ilgili bir ayetin hadisin bulunmasından daha çok hani bu habais kapsamında yani ayetteki e, tiksinti verici kötü, e, iğrenç gibi e, Habaiz kapsamında değerlendirildiği içindir. Tabi dedi, dediğimiz gibi bu konularda bazı tartışmalı yani mezhepler arasında tartışmalı olan hayvanlar da var. Bu konuda aslında haramların, yasakların sınırını en geniş tutan Hanefi mezhebidir. Yani bu demektir ki yani helalleri en fazla daraltan Hanefi mezhebidir. Burada en geniş bir tutum alan, yaklaşım sergileyen de Maliki mezhebidir. Yani bu genel bir yaklaşım olarak bunu da söylemekte yarar var. E çünkü mesela Hanefiler biraz önce söylediklerime e ilave olarak mesela çakal gibi, sincap, tilki, kirpi, gelincik gibi hayvanların etlerini de yasak olarak kabul ediyorlar. Ama Maliki mezhebi e belki hepsi olmasa bile önemli bir kısmı. Kur'an-ı Kerim'de haram olduğu bildirilen domuz dışındaki hayvanların yani yenebileceğini söylüyorlar. Ama mezhepte meşhur olan görüş, evet bunlar yenilebilir ama kerahat kapsamındadır, mekruhtur diyorlar. Hatta Maliki mezhebi kesin bir şekilde Hanefilerin ve diğer mezheplerin haram olarak gördüğü aslan kaplan gibi yırtıcı hayvanların bile Hatta Şahin Kartal gibi yırtıcı kuşların bile yenmesinin haram kapsamında değil de mekruh kapsamında olduğunu da söylüyor. Evcil eşeklerin daha önce de söylediğimiz gibi dört mezhepteki genel kabule göre bunlar da yine yasak kapsamındadır. Ama bu yasağın bir kısmı haram olduğunu söylüyorlar bir kısmı ise yine mekruh niteliğinde olduğunu da belirtiyorlar. At etiyle, değerli izleyen at etiyle ilgili de çok küçük bir tartışma var. O da şudur. Aslında hani Kur'an'da sünnette at etiyle ilgili bir hüküme biz e, rastlayamıyoruz. Yani bu konuda açık bir delilimiz yoktur. Ama e, Hanefi mezhebinde e, Ebu Hanife'den bir rivayet var. E, ve Malikilerden de gelen bir görüş var yani bu doğrultuda. At etinin yenilmesinin mekruh olduğu söyleniyor. Ama... Ebu, bu kerahat yani bu hoş görülmemeklik atın kendisinden kaynaklanmıyor. Harici bazı nedenlere dayanıyor. E bu nedenle de hem Hanefi mezhebindeki İmameyn dediğimiz Ebu Yusuf ve İmam Muhammed hem de Şafii mezhebine göre at etinin yenilmesinde herhangi bir mahsur yoktur. Hani Hanefi mezhebinde at eti caiz olmakla beraber tenzihen mekruh olarak görülüyor. Bunun da nedeni dediğim gibi harici nedenlerden dolayıdır. Çünkü at... Yani bir savaş aracıdır, bir cihat aracıdır. Yani bunun işte yenilmesi, hatta yük ve benzerleri şeylerde de kullanılabilir. Yenilerek tüketilmesi çok hoş görülmediği için bu şekilde bir yasak da getirilmiştir. İşte bu at etiyle ilgili bu yani mesafeli yaklaşım. Çünkü her ne kadar belki dini naslar bakımından bir yasaklık olmasa bile, Algılama bakımından kültürler, telakkiler, kabuller ve bunların aynı zamanda bir savaş aracı olması. Bu mesafeli yaklaşım özellikle bizim Anadolu'da. Yani at eti konusunda çok titiz davranıldığını ve bunun yenilmemesi konusunda bir yaklaşımın, genel bir kabulün olduğunu da biz görüyoruz. Ama mesela Orta Asya'ya gittiğimizde, işte bir Kazakistan'a gittiğimizde... bir tü, bir Kırgıs'tan'a gittiğimizde oralarda çok rahatlıkla at etinin yenildiğini görüyoruz. Yani buna da kesin haramdır demek mümkün değildir. Yani bu anlamda burada bunu da ifade etmekte yarar vardır. Evet değerli izleyenler bu şekilde karada yaşayan hayvanlarla ilgili bu şekilde fıkhi hükümleri sizlere kısaca özetlemiş olduk. Bundan sonraki bölümlerimizde gerek suda yaşayan hayvanlar Gerekse hem suda hem karada yaşayan hayvanlar ve bu konuyla ilgili yine beslenme ile ilgili, gıda ile ilgili diğer helaller ve haramlar konusuyla devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek, buluşmak umuduyla. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.